hocamızın okuduğu diğer ayet-i kerime de öyleyse diyor Cenab-ı Hak beni diyor ibadetle, dille, kalp ile anın ki ben de sizi anayım, zikredeyim yani sizi beni zikredin ki neyle zikredin? İbadetle zikredin, davranışlarla zikredin, dilinizle zikredin, yani benim istediğim gibi bir mümin olun ben de sizi zikredeyim ne kadar Cenab-ı Hak yakınlaşmak istiyor bana şükredin, sakın bana nankörlük etmeyin. En zor şey şükür. Onun için şükreden kullarım azdır buyuruyor Rabbim, ayet-i kerimede. Efendimiz sabahlara kadar ayakları şişerdi. Gündüz hayatı da bir davranış güzelliği halindeydi, bir hizmet halindeydi. Hatta Ayşe Vadimiz bu kadar kendini üzme ya Resulallah dediği zaman ya Ayşe Rabbime şükreden bir kul olmayayım buyururdu. Hatta ben günde yetmiş kere, yüz kere istifar ediyorum bu buyuruyordu. Hmm. Ki, ve ma Bütün alemler rahmet olarak gönderilmiş. Ve bize de üsve-i hasenesiyle, ahlakıyla, her şeyle bize armağan edilmiş bir peygamber. Biz böyle bir peygambere de meccane muhatap olduk. Bir emek karşılığı değil, lütfu ilahi olarak. Onun için Cenab-ı Hak öyle bir kalb istiyor ki biz de neyi, nerede, nasıl kullanabileceğimiz, kalpte bir sevki ilahi haline gelmez, sevki tabi haline gelmez. bir çekim kanunu cez ve incizap kanunu hayırlara karşı kalbimizde bir temayül artması şerlere karşı şüphelilere karşı Rabbimizin istemediği şeylere karşı da kalpten bir nefret gelmez. bu şekilde bir kalbi selim meydana gelmez. siz beni dilinizle kalbinizle ibadetle davranışlarını beni zikredin ki ben de sizi o şekilde zikredeyim buyuruyor yani bana şükredin ve bana nankörlük etmeyin buyuruyor Rabbimiz. Yine Ali İmran'da 190. ayetler. Hadise de şöyle bu ayetlerin inişi. İbni Ömer geliyor Ayşe Validemize ve bazı sahabiler de geliyor. Ey annemiz diyorlar bizi Allah Resulü'nün dehşet veren hadiselerinden bahseder misin diyorlar. Ayşe Validemiz de diyor ki hangi hadisiz dehşet vermezdi ki diyor bize diyorlar bir gece hayatından bahset diyorlar. Ayşe Validemiz de buyuruyor ki, Allah Resulü bir gece yanıma geldi diyor. Ya Ayşe bana bu gece müsaade eder misin? Tamamen Rabbimle beraber olayım. Ben de mukabil dedim ki Ya Resulallah benim için dünyada en büyük lezzet sizinle beraber olmak sizin sohbetinizde bulunmak. Fakat siz nasıl isterseniz ben sizin sevdiğinizi daha çok severim. Onun üzerine kalktı Allah olsun Güzel bir abdest aldı diyor. Kıyamda ağladı, rükuda ağladı, secdede ağladı. Hatta gözyaşları secde yeni ıslatıyordu. Yanağından dökülen gözyaşları. O sırada sabah yaklaştı, fecir yaklaştı. Bilal radıyallahu ankerdi geldi sabah ezanını okumak için. Allah Resulü'nü bir perişan gördü. Ya Resulallah bu gece ne hal oldu ki böyle bir perişansınız dedi. Efendimiz de buyurdu ki bu gece bana öyle bir ayetler indi ki 10 ayet indi. Bu Ali İmran 190 ile 200. ayet arası. Bu ayetler beni bu hale getirdi. Bu ayetler yerin göğün yaratılışı. Cenab-ı bir tefekkür istiyor. Yere, göğe, semaya, mahlukata, ağaca, çiçeğe boş bir bakış istemiyor. Bir nadanlık istemiyor Cenab-ı Hak. Yerin göğün yerine tefekkür halinde. Nasıl çıkıyor bu topraktan bu kadar? Ne kadar insana ikram? Bu sema hareketi nedir? Şu gökyüzündeki hareketler. Kaldır başını bak buyuruyor cenab Tekrar bak buyuruyor. Gecenin gündüze gelişe. Hiç aradaki şeyi kaybetmeme. Saniye salisesi. Bunlardan bir ibret alabilme. Bir duyuş gelebilme. Ve tefekkür ufkunun kulda genişlemesi. Cenab-ı Hak bunu istiyor. Yani diğer mahlukat gibi semaya bakıp, diğer mahlukat gibi toprağa bakıp, topraktan çıkanlara bakışı Cenab-ı Hak istemiyor. İnsana verdiği meziyetlerle, sıfatlarla, duygulu bir kalple bakış istiyor. Onun kalbi hayatın terakki ettirmesini, kalp eflamen zekkaha, iç aleminin eğitimini yaptırmasını istiyor. Ki kalp azamet-i ilahe yönelicek devam eden ayette, ayaktayken oturken yanları üzerindeyken Allah'ı zikrederler. Yani Cenab-ı Hakk'ı her an unutmamak. Her an ilahi kameranın altında olduğumuzun kalpte bir hissiyat haline gelebilmesi. Yani beraberlik istiyor Cenab-ı Hak. Nerede ve ne zaman? Ayaktayken oturken yanları üzerindeyken. Yani 24 saatte beraberlik istiyor. Yani biz bir faniyle beraberlik istediğimiz zaman ne kadar bir gayret sarf ediyoruz? Kainatın Haliki bizimle beraberlik istiyor. Biz ne kadar o beraberliği kalbimizi hazırlıyoruz. Ondan sonra yine Ayet-i Kerim'in devamına yerin, göğün yaratılışını tefekkür ederler. Düşünürler ve Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın derler. Bu semadaki o bin bir türlü alem, yeryüzündeki bin bir türlü alem bizim dünyaya gelişimiz bu kadar mahlukatın yaratılışı bunlar boşuna değil derler. Sen subhansın derler. Seni tenzih ederiz derler. Seni münezzeh kılarız her şeyden. Ve bizi cehennem azabından koru derler. İlahi ahir bu ayetler indiği zaman işte, sallallahu aleyhi ve sellem, ne kadar bir duygu derinliği var ki Allah Resulü bu ayetler sabah kadar ağlattı. Hatta birkaç ayet sonra da Müslümanlar Mekke'de çok zor durumdalar. İşkence var. Mekke'li müşrikler tarafından. Mahallelere ambargo konmuş durumda. Açlık var, müsaade edilmiyor. Çocukların açlık sesleri diğer mahallelerden duyulmaya başlanıyor. Böyle bir durumda. Tabi sahabi bakıyor, bizler böyle bir sıkıntı içindeyiz. Müşrikler ise gayet rahat bir hayat yaşıyorlar. Orada Cenab-ı Hak bir, bir teselli veriyor. Onların diyor, diğer diğer dolaşmaları Diyar diyar rahat, sere serpe gezinmelere sakın seni aldatmasın diyor. Onların varacakları yer cehennemdir buyuruyor. Yani Rabbimiz bu dünya bir imtihan dünyası. E bu imtihanın güzel kazanılmasını Rabbimiz istiyor. Dünyevi imtihanlarda bir imtihanı kaybedersen ikinci bir imtihana girersin. Onu kaybedersen üçüncü bir imtihana girersin. Fakat Cenab-ı Hak şu dünya şu alemi öyle bir müzeyyen kılmış öyle bir insana, öyle bir istidat vermiş ki, bir tek imtihan, yani bu ilahi sanattan sanatkara varabilmek, bu sebeplerden müsebbibe varabilmek. Bir daha imtihan durumumuz yok. Ölümle bitecek artık. Son nefesi bitecek. Hatta Fatır suresi 37. ayetinde o cehennem ehli bir feryat figan halinde Ya Rabbi derler bizi tekrar dünyaya gönder biz sana kulluk edelim bir pişmanlık arz ederler bir çığlık halinde Cenab-ı Hak da sorar onlar size dünyada düşünecek kadar bir zaman vermedik mi dünyada düşünecek kadar bir zaman vermedik mi size bir peygamber gelmedi mi belazı geri dönüş yok Cenab-ı Hak Vel fecir suresinde helak olmuş kavimleri bilmiyor At kavmi, Semud kavmi, Firavun kavim Allah buna nimetler verdi bunlar nefislerine uydular küfran, nimet haline bulundular. Cenab-ı Hak bu kavimine bir azap kamçısı indirdiğini, ilahi intikam tecelli ettiğini. Kulluk yapalım, körlük etmeyelim. Onun bir misani veriyor Cenab-ı Hak. Ondan sonra insan onun zaaflarını bildiriyor. Biz diyor insanoğluna de imtihan olarak mal, mülk verdiğimiz zaman sevinir diyor. Allah beni önemsedi der diyor. Halbuki o imtihan içi. O onu iş nasıl kullanılacak? Kalp olacak ki onu kullanabilmeyi bilsin ve o verdiği malzemelerle Allah'a yaklaşabilsin, nefsini kullanmasın. Yine devamında o nimetleri azalttığımız zaman da Rabbim beni önemsemedi der. Halbuki azatması da cenab bir ayrı bir imtihanı. Ona iştimali durumlara cenab Hak getirir. İnsanın nefsani durumlardan kurtulmasını ister. Siz yetimi der kollamıyorsunuz der. Yetime teşvik etmiyorsunuz der. Açları doyurmuyorsunuz der. Mirası gelişi güzel yiyorsunuz der. Malları da ne kadar çok seviyorsun dünya mallarını der. Kalbini bırakacaksınız. Ondan sonra kıyameti Cenab-ı anlatır. O parça parça gökyüzünün dökülüşünü İnsanın zaafını ah der, keşke der, dünyadayken bir şeyler gönderseydim bugüne der. O kıyamet sahnelerini Cenab-ı Hak bildirdikten sonra, müminler için, yani Allah'ın verdiği nimetleri, mal, can, ne vermişse, bunu Allah'a yaklaşmak seferber edenlere. Ey itminana ermiş nefis. Yani Cenab-ı Hak'la huzur bulmuş nefis. Yani bütün ibadetler bu bedenle yapılıyor. Bedensiz ibadet yok. Namaz bedenle. Fakat bedenin lezzet alması lazım namaza. Oruç bedenle. Hayır hasenat bedenle. Onun için bedenin islah olması lazım. Gazali Hazretleri senin diyor bedenin diyor bir at gibidir diyor. Onu terbiye olma zaruridir diyor. Nasıl diyor huysuz bir ata binen diyor. Onu diyor uçurumun kenarına götür, onu aşağı fırlatır diyor. Şimdi mefsani arzuların da diyor, huysuz bir at gibidir diyor. Onu islahı zaruridir eğer onu islah edersen senin istediğin menzile göze yani Cenab-ı Hakk'a yaklaştır de burada ey itminane ermiş nefis ey Cenab-ı beraber olmuş nefis huzur haline gelmiş kalpte masiyete ait Allah'ın uzaklaştır şeyler yok olmuş ve o kadar mühim bir şey ki misalleri de çok İbrahim etem Hazretleri nasıl bir Cenab-ı Hak'la beraberlik ne kadar o Cenab-ı Hakk'a yakınlık İbrahim etem Hazretleri bir sarhoş görüyor sarhoş baygın durumda ağzında o kusmuk kokuları var içtiği içkinin kokuları var üzülüyor İbrahim etem Hazretleri hemen gidiyor o sarhoşun ağzını yıkıyor diyor ki eğer diyor yüce Allah'ın adını zikretmek için yaratılan dil diyor ve bu diyor ağzı diyor böyle diyor bulaşık haline bırakmak diyor hürmetsizlik olur diyor. Çünkü Cenab-ı Hak bu ağzı bu dili kendisini yaklaşmak için halketti diyor. Kendisini zikretmek için halketti diyor. Bunu diyor, böyle diyor bir kusmukla bırakmak zikre karşı bir hürmetsizlik olur diyor. Ve ağzını yıkıyor. Adam ayılıyor, kendine geliyor. Diyorlar ki Horasan, Horasan Zahide İbrahim bin Etem senin ağzını yıkadı diyorlar. Budur o mahcup olan sarhoşun gönlü uyanıyor. Öylesine ben de artık de tövbe ettim diyor. Ve böyle bir vesile olan İbrahim bin Etem rüyasında hak katından kendine şöyle bir nida geliyor sen bizim için onun ağzını yıkadın, biz de senin için onun kalbini yıkadık buyuruluyor. Elhâsıl itminana ermiş nefis. Yani Cenab-ı Hak'la beraber olmuş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin muhabbetiyle dolmuş.